Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet, şimdi e, yine el Vel-Merca e, kitabının e, namaz bölümünü okuyacağız inşallah. Allah hayırlara vesile kılsın. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Ömer radiallahu an şöyle anlatır. Müslümanlar muhacir olarak Medine'ye geldikleri zaman toplanırlar ve namazların vakitlerini göz gözetlerlerdi. Namaz vakitlerini hiçbir kimse ilan etmezdi. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları Hristiyanların çanı gibi bir çan edinin, diğer bazıları da Yahudilerin borusu gibi bir boru olsun dediler. Ömer halkı namaza çağırmak için niye bir adam göndermiyorsunuz dedi. Allah Resulü Aleyhisselam "Ey Bilal kalk namaz için çağrıda bulun." buyurdu. Sahih Müslim 568. Eles Radiyallahu an şöyle anlattı: "Bilal'e ezan lafızlarını ikişer ikişer, kamet lafızlarını da birer birer söylemesi emredildi." Sahih Müslim 569. İbn Ömer Radiyallahu an şöyle anlattı: "Allah Resulü'nün Aleyhisselam iki müezzini vardı." Birisi Bilal, birisi de ama olan İbn Ümmü Mektum idi. Sayih Müslim 573 Ebu Said Hudri'nin radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Müezzinin çağrısını işittiğiniz zaman siz de onun dediği gibi değiniz. Sayih Müslim 576 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Namaza çağrıldığını işittiği vakit, şeytan müezzinin sesini duymamak için yerlenerek hızla kaçar. Müezzin susunca döner, vesvese verir. Kameti işittiği zaman sesini duymamak için yine kaçar. Müezzin susunca tekrar döner ve vesvese vermeye çalışır. Sayih Müslim 582 Abdullah bin Ömer radiyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü'nün aleyhisselam namaz kılışını gördüm. Allah Resulü namaza başladığı zaman rukuya gitmeden evvel ve bir rukudan doğrulduğu zaman ellerini omuzları ezasına getirinceye kadar kaldırırdı. Secdelerde ise ellerini kaldırmazdı. Sayih Müslim 586 Ebu Kılabe radiyallahu an Malik bin Hüveyris'i şu şekilde namaz kılarken gördüğünü haber vermiştir. O namaza durduğu zaman tekbir alır, sonra ellerini kaldırırdı. Ruku'ya varmak istediği zaman ellerini yine kaldırır, Ruku'dan başını kaldırınca da ellerini tekrar yükseltirdi. Hem de Malik bin Hü Hüveyris, Allah Resulü işte böyle yapardı diye anlattı. Sahih Müslim 588 Ebu Seleme bin Abdurrahman'ın radıyallahu ana göre Ebu Hureyre insanlara namaz kıldırırdı da her eğilip kalktıkça Allahu Ekber der idi. Namazdan çıktığı zaman Ebu Hureyre Allah'a yemin ederim ki şüphesiz içinizde namazı Allah Resulü'nün namazına en çok benzeyeni benim derdi. Sahih Müslim 590 İmran bin Hüseyin'in Radiyallahu anh Mutarif bin Abdullah'tan rivayetine Mutarif şöyle anlattı Rivayetinde Mutarif Şöyle anlattı Ben İmran bin Hüseyin'le Beraber Ali bin Ebu Talib'in Ardında namaz kıldım Ali secde ettiği zaman Başını kaldırdığı zaman iki rekatın Sonunda kalktığı zaman her defasında Allahu Ekber demişti. Namazdan çıktığımız vakit İmran elimi tuttu sonra Vallahi bu zat bize Muhammed'in aleyhisselam kıldırdığı namazı kıldırdı dedi. Yahut da bu zat bana Muhammed'in namaz kıldırışını hatırlattı dedi. Sahih Müslim 594 Ubade bin Samit'in radiyallahu anh naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namazda Fatihatul kitabı okumayanın namazı olmaz. Sayih Müslim 595 Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıraatsız hiçbir namaz yoktur. Sayih Müslim 599 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü Aleyhisselam mescide girdi. Derken biri de girip namaz kıldı. Sonra Allah Resulüne gelip selam verdi. Allah Resulü selamı aldıktan sonra dön de yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. O kimse dönüp evvelce kıldığı gibi namazı tekrar kırdı, kıldı. Sonra peygambere gelip selam verdi. Sana da selam olsun dedikten sonra dön de yeniden baştan kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Ta ki Allah Resulü bunu üç kere yaptı. Nihayet o kimse seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan daha iyisini bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret dedi. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki Namaza durduğun vakit başlangıç tekbirini al. Sonra da Kur'an'dan kolayına geleni oku. Sonra rukuya varıp da beden azaların yerleşmiş oluncaya kadar dur. Sonra başını kaldırıp ayakta büsbütün doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var ve azaların yerleşinceye kadar kal. Sonra başını kaldırıp ta azaların yerleşinceye kadar otur. Sonra namazının bütününde de aynen böyle yap. Sahih Müslim 602 Enes radiyallahu an şöyle anlattı. Ben Allah Resulü Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile namaz kıldım. Fakat onların hiçbirisinden Besmele'yi açıktan okuduğunu işitmedim. Sahih Müslim 605 Enes bin Malik radiyallahu şöyle anlattı. Bir gün Allah Resulü aleyhisselam aramızda bulunduğun sırada birden hafifçe uykuya dalmıştı. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü dedik. Hemen az önce bana bir sure indirildi buyurdu. Ve biz sana gerçekten Kevser'i verdik. Bunun için Rabbine ibadet et ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan o seni kötüleyen, kötüleyen dirayetlerini okudu. Kötüleyendir ayetlerini okudu. Bitirdikten sonra Kevser nedir bilir misiniz diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Buyurdu ki, o bir nehirdir. Şani yüce olan Rabbim onu bana vaat etti. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. O bir havuzdur ki ümmetim kıyamet günü onun başına gelecek. Onun kapıları yıldızlar sayısıncadır. Onun kapları yıldızlar sayısıncadır. Derken içlerinden bir kul hızla çekilir atılır. Ey Rabbim o benim ümmetimdendir derim. Hak Teala buyurur ki bilmezsin o ümmet ve o ümmet veya nefis senden sonra neler neler uydurdu. Sayih Müslim 607. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü'nün Aleyhisselam ardında namaz oturuşunda Allah'a selam olsun, falana selam olsun edik. Allah Resulü bir gün, bir gün bize şöyle buyurdu. Selam Allah'ın kendisidir. Herhangi biriniz namazda oturduğunda her türlü örgüler Allah'a döner ve O'na aittir. Dualar Allah'adır, güzellikler de O'na aittir. Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun desin. Zira bu Allah'ın salih kullarına sözünü söylediği vakit göklerde ve yerde olan her salih kulu kapsamış olur. Bundan sonra da şehadet ederim ki Allah'tan başka mabut yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bundan sonra ist istemekten, duadan dilediğini seçer, yapar. Sayıh Müslim 609 Ka'b bin Ucra'nın Abdullah bin Ebu Leyla'dan rivayetinde Abdullah bin Ebu Leyla bir kere Ka'b bin Ucra benimle Karşılaşınca şöyle dedi: Ey İbn Ebu Leyla Peygamberden işittiğim bir salatü selamı sana hediye edeyim mi? Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam yanımıza geldi. Bunun üzerine ey Allahın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Fakat sana nasıl dua edeceğiz diye sorduk. O bize şöyle diyeniz buyurdu: Allahu mesale ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kemal salayte ala İbrahim'e. İnneke hamdun mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kemâ barakte ala İbrahim'e inneke hamdun mecid. Sahih Müslim hadis numarası 614. Ebu Humaid Saidi radiyallahu an şöyle haber verdi. Kendileri "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salat getirip dua edelim?" diye sormuşlardı. Allah Resulü şu duayı okuyunuz buyurdu. Ey Rabbim, Muhammed'e şeriatını ve şefaatini kutlu kıl. Ailesine ve bütün ümmetine de rahmet eyle. Nasıl İbrahim ailesine kutlu kıldın, rahmet ettinse, Muhammed üzerine şeref ve saadeti daim ve mübarek kıl. Kadınlarının ve bütün ümmetinin üzerinde de sabit ve mübarek kıl. Nasıl İbrahim ailesi üzerinde sabit ve mübarek kıldınsa ey Rabbim sen hamitsin mecidsin Sahih Müslim 615 Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu İmam semiallahu limen hamide dediği zaman İmam semiallahu limen hamide dediği zaman sizler Allahümme Rabbena lekel hamd deyiniz. Çünkü her kimin böyle demesi, meleklerin böyle demesiyle aynı anda olursa, geçmiş günahları bağışlanır. Sahih Müslim 617 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre, Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. İmam amin dediği zaman arkasından siz de amin deyiniz. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sahih Müslim 618. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlatır. Hazreti Peygamber bir attan düştüğü de düştü de sağ yanı sıyrıldı. Biz hasta ziyareti yapmak için huzuruna geldik, girdik. Derken namaz vakti geldi. Peygamber aleyhisselam bize oturarak namaz kıldırdı. Biz de onun arkasında oturarak namaz kıldık. Namazı bitirdiği vakit şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyusun diye imam yapılmıştır. Öyle olunca o tekbir aldığı zaman siz de tekbir alınız. O secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidiniz. O kalktığında siz de kalkınız. O semillahu lümen hamideh dediği zaman, Sizler Rabbena ve lekel hamd deyiniz. O oturduğu halde namaz kıldığı vakit hepiniz oturarak kılınız. Sahih Müslim 622 Hz. Ayşe radiyallahu anh, şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselam hastalandı. Sahabelerinden bir kısım halk ziyaret için yanına girdi. Arkasından Allah Resulü aleyhisselam oturduğu halde namaz kıldı. Hasta ziyaretine gelenler de ayakta dikilerek onun namazına uyup namaz kıldılar. Allah Resulü onlara oturunuz diye işaret etti. Onlar da oturdular. Namazı bitirdiğinde imam ancak kendisine uyulsun diye imam yapılmıştır. Öyle olunca o rukiye gittiği zaman siz de rukiye varınız. Başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırınız. Oturduğu halde kıldığı vakit siz de oturarak kılınız buyurdu. Sahih Müslim hadis numarası 623 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyulmak içindir. Öyle ise imama muhalif hareket etmeyiniz. O tekbir aldığı zaman siz de tekbir alınız. O rukuya vardığı zaman siz de rukuya varınız. Semihallahu limen Hamide dediği zaman siz de Allahumme Rabbena alekel hamd deyiniz. Secde ettiği zaman secde ediniz. Oturduğu halde kıldığı zaman hepiniz oturarak kılınız. Sayih Müslim 625 Evet Ayşe'nin radiyallahu anh Übeydullah bin Utbe'den radiyallahu anh rivayet ettiğine göre. Ubeydullah bin Utbe şöyle anlattı. Ayşe'nin huzuruna girdim ve ona Allah Resulü'nün aleyhisselam hastalandığından bahseder misiniz dedim. Evet diyerek şöyle anlattı. Peygamberin hastalığı ağırlaştığı zaman insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Öyleyse benim için leğene su koyunuz diye emretti. Su koyduk o yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Yine benim için leğene su koyunuz buyurdu. Biz suyu koyduk oturup yıkandı. Sonra kalkmaya kalkmaya davranırken yine bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Yine benim için leğene su koyunuz buyurdu. Biz su koyduk. O yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken tekrar bayıldı. Sonra ayıldı. Ve insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır onlar seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. O sırada halk mescitte Allah Resulü'nün yatsı namazına bekleyip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü halka namaz kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Haberci Ebu Bekir'e gidip Allah Resulü sana insanlara namaz kıldırmanı emrediyor dedi. Ebu Bekir ki yüreği yufka bir zat idi. Ey Ömer insanlara sen kıldır dedi. Ömer ona sen bunu yapmaya daha layıksın cevabını verdi. Allah Resulü'nün hasta olduğu o günlerde halka namazı Ebu Bekir kıldırdı. Sonra Allah Resulü vücudunda hafiflik hissedip birisi Abbas olan iki kişi arasında Öğle namazını kılmak için çıktı. Ebubekir halka namaz kıldırdırıyordu. Ebubekir peygamberi görünce geriye çekilmek için davrandı. Peygamber ona geriye çekilme diye işaret etti. Peygamber kendisini götüren iki kişiye "Beni onun yanına oturttunuz." dedi. Onlar peygamberi Ebubekir'in yanına oturttular. Ebubekir ayakta olduğu halde peygamberin namazına uyarak namaz kıldırdırıyordu. Cemaat de Ebu Bekir'in namazına uyarak namaz kılıyorlardı. Halbuki peygamber oturduğu yerde namaz kılıyordu. Sayıh Müslim 629 Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle haber verdi. Hazreti Peygamber'in vefatı ile neticelenen hastalı, hastalığı günlerinde Ebu Bekir kendilerine namaz kıldırıyordu. Nihayet vefatının Tesadüf ettiği pazartesi günü oldu. asap sabah namazı içinde saf saf durmuşlardı. Allah Resulü Ayşe'nin odasının kapı perdesini açtı ve ayakta durarak bizlere baktı. Yüzü musaf yaprağı gibi bembeyazdı. Sonra onların namazda saf bağlayarak durduklarını görüp çok sevindi ve tebessüm ederek güldü. Enes der ki, bir namazda oturduğumuz halde Allah Resulü'nün çıkışı ile sevincimizden şaşırdık. Ebu Bekir Allah Resulü'nün namaz kılmak arzusuyla çıktığını sanarak topukları üzerinde geri ilk safa ulaşmak için çekildi. Allah Resulü onlara eliyle namazınızı tamamlayınız diye işaret etti. Sonra Ayşe'nin odasına girdi ve kapı perdesini indirdi. Enes der ki işte Allah Resulü göründüğü bu pazartesi günü vefat etti. Sahih Müslim 636 a. Ebu Musa radıyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhisselam hasta oldu. Hastalığı şiddetlenince Ebu Bekir'e söyleyin de halka namazı kıldırsın buyurdu. Ayşe ey Allah'ın Resulü! Ebu Bekir pek yufka yürekli bir kimsedir. Ne vakit senin makamında durursa halka namaz kıldıramaz dedi. Bunun üzerine tekrar Ebu Bekir'e söyle namazı o kıldırsın. Şüphesiz ki siz Yusuf'un aleyhisselam sahibelerisiniz. Yani onun günündeki kadınlar gibisiniz buyurdu. Böylece Allah Resulü hayattayken Ebu Bekir halka namaz kıldırdı. Sayih Müslim hadis numarası 638 Sel bin Sa'd Said'in anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam aralarını düzeltmek için bir kere Amr bin Av oğullarının yurduna gitmişti. Namaz vakti geldi. Müezzin Bilal Ebu Bekir'e gelip halka namaz kıldırır mısın, ikamet eleyim mi diye sordu. O da evet dedi. Arkasından Ebu Bekir namaza başladı. Halk namazdayken Allah Resulü çıka geldi. Safları yara yara birinci safa vardı. Onu gören cemaat el çırptılar. Ebu Bekir namazı kılarken başını çevirmezdi. Arkasındaki cemaat el çırpmayı çoğaltınca başını çevirdi ve Allah Resulü'nü gördü. Allah Resulü yerinde dur diye kendisine işaret etti. Ebu Bekir ellerini kaldırıp Allah Resulü'nün kendisine olan bu emrinden dolayı Aziz ve Celil Allah'a hamd etti. Sonra Ebu Bekir birinci safa girinceye kadar geri gitti. Allah Resulü de ileriye geçip namazı kıldırdı. Sonra namazdan çıktı ve ey Ebu Bekir sana emrettiğim vakit yerinde kalmaktan seni engelleyen neydi diye sordu. Ebu Bekir de Ebu Kuafen'in Oğlu için Allah Resulü'nün önünde durup namaz kılmak layık olmaz dedi. Allah Resulü cemaate dönüp size ne oluyordu? El çırpmayı neden bu kadar çoğalttınız? Namazdayken her kim farklı bir şey olduğunu görürse, Allah desin. Tesbih ettiği vakit elbette kendisine imam tarafından iltifat ve dikkat olunur. El çırpmak kadınlara mahsustur buyurdu. Sahih Müslim 639 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam subhanallah demek erkeklere el çırpmak kadınlara mahsustur buyurdu. Sayih Müslim 641 Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlattı. Bir gün Allah Resulü aleyhisselam bize namaz kıldırdı. Sonra namazdan çıkınca şunları söyledi. Ey felanca! Namazını niye güzel kılmazsın? Namaz kılan kimse namaz kıldığı zaman nasıl namaz kıldığına bakmaz mı? Çünkü namaz kılan ancak kendisi için namaz kılar. Vallahi ben önümden gördüğüm gibi muhakkak arkamdan da görürüm. Yahut önümdekini gördüğüm gibi arkamdakini de muhakkak görürüm. Sayih Müslim 642 Ebu Enes bin Malik'in radiyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu: Rukuyu ve sucudu dosdoğru doğru yapınız. Vallahi ben sizi ruku ettiğiniz ve secdeye vardığınız zaman arkamda iken de yahut sırtımın arkasından da muhakkak görüyorum. Sayh Müslim 644. Ebu Hureyre radiallahu anh göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu: Namazda başına imamdan evvel kaldıran kimse, Allah'ın onun başını eşek başına dönüştürmeyeceğinden emin olamaz buyurdu. Sahih Müslim 647 Enes bin Malik'in radiyallahu anh naklettiğine göre, Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Saflarınızı doğru tutunuz. Çünkü safların doğru tutulması namazın kemalindendir buyurdu. Sahih Müslim 647 56. Enes bin Malik'in radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Namazda saflarınızı tamamlayınız Çünkü ben sizi arkamda iken görmekteyim buyurdu Sahih Müslim 657 Ebu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki Namazda safları doğrultunuz. Çünkü saf doğrultmak namazın güzelliğindendir. Sahih Müslim 658 Numan bin Beşir radiyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü'nden aleyhisselam işittiğime göre şöyle buyurdu. Ya saflarınızı düzeltiniz ya da Allah Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Sahih Müslim 659 Ebu Hüreyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Ezan okumakta ve birinci safta ne bereket ve hayırlar olduğunu bilseler de onlara nail olmak için kura atmaktan başka çare bulmasalar. Muhakkak kura atarlar. Her namazın ilk vaktinde olan fazileti bilseler ona yetişmek için muhakkak yarış ederler. Ve yatsı ile sabah cemaatlerindeki ilahi lütufları bilseler, emekleyerek de olsa onlara giderlerdi. Sayih Müslim 661 Ebu Hureyre radiyallahu an naklettiğine göre, Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer öndeki safta olan hayırları bilseydiniz yahut bilselerdi mutlaka kura atmak gerekirdi buyurmuştur. Sayih Müslim 663 Sel bin Saad an şöyle anlattı: Vallahi ben bazı kimseleri bellerindeki futaları dar oldukları için çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak Peygamber'in arkasında namaz kılarlarken gördüm. Bir sözcü kalkarak cemaate gelen kadınlara "Ey kadınlar topluluğu, erkekler doğruluk kalkmadıkça başlarınızı secdeden kaldırmayınız." dedi. Sahih Müslim 665. Abdullah bin Ömer radiyallahu an Hazreti Peygamberin aleyhisselam şöyle buyurduğunu nakletti. Herhangi birimizden hanımı mescide gitmek için izin isterse sakın onu engellemesin. Sahih Müslim 666 Hazreti Peygamberin eşi Ayşe radiyallahu şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselam şimdiki kadınların yaptıklarını bir görseydi mutlaka İsrail oğullarının kadınlarının engellendiği gibi onların mescide gitmesini de engellerdi. Ravi der ki: "Ben Amre'ye İsrail oğulları kadınları mescitlerden men olunmuşlar mıdır?" diye sordum. Amre: "Evet." dedi. Sayih Müslim 676. İbn Abbas radıyallahu an namazını kılarken sesini yükseltme. O kadar da kısma. İkisinin ortasında bir yol tut. Ayeti hakkında şöyle dedi: bu ayet indiği sıralarda Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de gizli yaşıyordu. Fakat ashabıyla namaz kıldığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltiyordu. Müşrikler ise Kur'an'ı duyunca hem Kur'an'a hem onu gönderene hem de kendisine Kur'an gelene küfrediyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah Peygamber'e namazda kıraatını yüksek sesle okuma. Sonra müşrikler kıraatını işitirler. Kıraatını ashabından tamamen de gizleme. Kur'an'ı onlara işittir. Fakat bunu bağırmak derecesine de vardırma. Bunun ikisi arası bir yol tut. Bağırmakla gizlemek arası buyurdu. Sayih Müslim 677 Hz. Ayşe radıyallahu an, Namazını kılarken sesini yükseltme. O kadar da kısma. İkisinin ortası bir yol tut. Ayeti hakkında şöyle dedi. Bu ayet dua hakkında indirilmiştir. Sayıh Müslim 678 i̇bn Abbas radıyallahu anh, onu tekrarlayıp dini kımıldatma ayeti hakkında şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam Cebrail vahiy getirdiği zaman onları ezberleyip zapt etmek kendisine güç gelir ve bundan dolayı çok kereler dini ve dudaklarını oynatırdı. Vahyin geldiği durumdaki durumundaki değişikliklerden anlaşılırdı. Bunun üzerine Allah Teala ona mealen şöyle dedi. Onu acele kavrayıp ezberlemek için dilini onunla kımıldatma. Çünkü onu toplamak ve okutmak şüphesiz bizim işimizdir. Şüphesiz onu göğsünde toplamak ve dilinde akıtıp okutmak bizim işimizdir. Sen onu okuyacaksın. Öyle ise biz onu okuduğumuz vakit sen onun okunuşuna uy. Dedi ki onu indirdiğimiz vakit onu dinle. Sonra onu açıklamaktan şüphesiz bizim işimizdir. Onu senin dilinle beyan etmek bizim işimizdir. İşte bundan sonra Cebrail ona geldiğinde susardı. Cebrail gittiği zaman ise Allah'ın ona vaat ettiği gibi gelen vahyi okur idi. Sayih Müslim 679 İbn Abbas radiyallahu şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam ne cinne Kur'an okudu ne de onları gördü. Allah Resulü Aleyhisselam ashabından birkaç kişiyle birlikte Ukas çarşısına doğru yürüyorlardı ki, o tarihte şeytanlar semadan haber almaları yasaklanmış, haber almaya çıktıkça üzerlerine yıldızlar atılmaya başlanmış bulunuyordu. Semaya doğru çıkıp da kovulan şeytanlar kavimleri yanına döndüklerinde kendilerine ne oluyorsunuz, neden hiçbir haber getirmiyorsunuz dediler. Onlardan ne yapalım, gökten haber almamız yasaklandı. Üzerimize yıldızlar döktüler dediler. Bunun üzerine onlar da sizin haber almanızı engel olan herhalde yeni meydana gelmiş bir şeydir. Yeryüzünün doğusu ve batısını dolaşın da gökten haber almanızı engel olan bu yeni şey neymiş öğreniniz denildi. Daha sonra bunlar yerin doğu tarafını ve batı taraflarını dolaşmaya gittiler. İşte bunların içinden tihame yönünü araştırmayı üzerine almış olan takım, Ukaz panayırına, panayırı'na gitmek üzere Nale'de bulunan Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere uğradılar. O sırada Peygamber ashabına sabah namazı kıldırıyordu. Namazda okuduğu Kur'an'ı işitince bunlar kulak verdiler ve birbirine gökten haber almaktan sizi alıkoyan vallahi işte budur dediler. İşte o zaman bu haberciler kendi kavimlerine döndüklerinde Ey kavmimiz! Gerçekten biz hayranlık uyandıran, Doğru yolu gösteren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız dediler. Yüce Allah da Peygamberi Muhammed'e aleyhisselam dedi ki, Bana cinlerden bir zümrenin Kur'an okuyuşumu dinleyip şöyle dedikleri vahyolundu. Şeklinde başlayan cin suresi indirildi. Sayih Müslim 681 Ebu Katade radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselam bize namaz kıldırdı. Namaz kıldırırken öğlen ve ikili namazlarındaki ilk iki rekatlarda Fatiha-tul Kitap ile birer sure okurdu. Bazen bize sessiz okuduğu ayeti de duyururdu. Öğlen namazının ilk rekatını uzatır, ikinciyi kısaltırdı. Sabah namazında da böyle yapardı. Sahih Müslim 685 Ebu Berze radiyallahu An şöyle anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam sabah namazında 60'tan 100 ayete kadar okurdu. Sayih Müslim 702. Berah e bin Azib radyallahu an şöyle rivayet etmiştir: Allah Resulü bir seferdeydi. Günün son namazı olan yatsı namazını kıldırdı. İki rekatın birinde Vetti Vez ve Zeytuni suresini okudu. Sayih Müslim 706. Câbir Bin Abdullah radiyallahu şöyle anlattı. Muaz bin Cebel her defa peygamberin arkasında yatsı namazını kılar, sonra kavmine yani Seleme oğullarına gelir, onlara imamlık yapardı. Bir gece yine peygamberle beraber yatsı yıkıldı. Sonra kavmine gelip onlara imam oldu. Bakara suresini okumaya başladı. Bunun üzerine cemaatten bir kimse selam verip ayrıldı. Sonra namazı yalnız başına kılıp çıktı. Namazdan sonra o kimseye ey falanca sen münafık mı oldun dediler. O da hayır münafık değilim. Hele sabah olsun vallahi Allah Resulü'nün aleyhisselam huzuruna muhakkak gideceğim ve ona mutlaka haber vereceğim dedi. Ertesi gün Allah Resulü'ne gelerek şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü biz su çeker develer sahibiyiz. Bütün gün işimizin başında diliniriz. Akşam olunca gelip namaz kılarız. Muaz sizinle birlikte yatsı yıkıldı, sonra geldi ve Bakara suresinden başlayıp okumaya kalktı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam Muaz'a dönüp, Ey Muaz, sen dinden nefret ettirici misin? Falanca sureyi oku, falanca sureyi oku, suydu. Sufyan der ki, Amra Ebu Zübeyir'in Cabir'den naklen kendilerine Hz. Peygamber Aleyhisselam, ve şemsi ve duha'yı ve duhayı vel leyli izah yasha'yı ve ve sebbih isme rabbikel alayı oku buyurmuştur dedim. Bunun üzerine Amr işte bunlar gibi sureler cevabını verdi. Sayih Müslim 709 Ebu, Mes Ebu Mesud Ensari radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulüne biri gelip "Falanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki sabah namazına gitmekten adeta geri kalıyorum." dedi. Allah Resulü aleyhisselam "Hiçbir konuda o günkü kadar kızgın görmedim." Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ey insanlar, içinizde bazı kimselerde cemaati nefret ettirme hasreti var. Herhangi biriniz insanlara imam olursa hafif tutsun. Çünkü arkasındaki cemaate Cemaatte yaşlı olan, zayıf olan ve iş güç sahibi olanı var. Sayih Müslim 713 Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Herhangi biriniz halka imamlık yapacak olursa hafif tutsun. Çünkü içlerinde küçük olanı var, yaşlı olan var, zayıf olanı var, hasta olanı var. Yalnız başına namaz kıldığında ise namazını nasıl isterse öyle kılsın. Sayih Müslim 714 Enes radiyallahu an şöyle anlatır. Hz. Peygamber aleyhisselam namazı hem kısa hem de tamamen ve tamam surette kıldırırdı. Sayih Müslim 719 Enes radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam kendisi namaz kıldırırken saflarda annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlamasını işitirdi de hemen hafif bir sure okur yahut kısa bir sure okur idi. Sayıh Müslim 722 Beraye bin Azib radiyallahu anh şöyle dedi. Muhammed aleyhisselam ile birlikte kılınan namazı gözetleyip dikkat ettim. Kıyamını, ruhkunu, ruhkudan sonraki ayakta bekleyişini, secdelerini, iki secde arasındaki oturuşunu, tekrar secdesini, selam vermekte kalkıp gitmesi arasındaki oturuşunu ve bunları vakit olarak birbirine denk buldum. Sayıh Müslim 724 Enes radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü'nü aleyhisselam bize nasıl namaz kıldırırken gördüysem sizde öyle namaz kıldırmaktan vazgeçmeyeceğim. Öylece namaz kıldırmaktan vazgeçmeyeceğim. Enes'in namazını tarif eden Ravi Sabit bin Eslem bin Nani şöyle dedi. Enes radiyallahu an sizde görmediğim bir şey yapardı. Başını ruhludan kaldırdığı zaman Gören secde etmeyi unuttu diyecek kadar ayakta dikilirdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman iki secde arasında da yine gören unuttu diyecek kadar dururdu. Sayih Müslim 726 Beran'ın radiyallahu an anlattığına göre kendileri Allah Resulü'nün arkasında şöyle namaz kılıyorlardı. Allah Resulü aleyhisselam başını rukudan kaldırdığı zaman o alnını yere koymadıkça hiçbir kimseyi secdeye varmak için belini büker görmedim. Sonra Allah Resulü'nün arkasındakiler secdeye vararak yere kapanırlardı. Sahih Müslim 728 Ayşe radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam rükunda ve sucudunda Ey Allah'ım seni tesbih ederim. Ey Rabbim seni senin övgünle överiz. Ey Allah'ım beni mağfiret eyle. Tesbih ve istifarını çokça söylerdi. Allah Resulü bunu demekle Kur'an'ı imtisal ediyordu. Sayih Müslim 746 i̇bn Abbas radiyallahu an şöyle nakletti. Hazreti Peygamber aleyhisselam 7 aza üzerine secde etmesi emredildi. Saçlarını ve elbisesini eliyle gidermesi toplaması da yasaklandı. Sayih Müslim 755 Enes radiyallahu an naklettiğine göre. Allah Resulü Aleyhisselam secdede itidal üzere bulunur. Hiçbiriniz de kolunu secde esnasında köpeğin ayaklarını yaydığı gibi yaymasın buyurdu. Sayih Müslim 762 Abdullah bin Malik bin Buheyne'nin radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü Aleyhisselam namazı kılarken koltuklarının aklı görünecek derecede pazlarının arasını açardı. 764. Abdullah bin Ömer'in radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam bayram günü namaza gideceği zaman bir mızrak getirilmesini emreder ve derhal bir mızrak önüne dikilirdi. Arkasındaki cemaatle birlikte ona doğru namaz kılardı. Seferi iken de aynı şeyi yapardı. Emirlerin bayram namazlarında önlerine mızrak, mızrak dikmeleri bundan dolayıdır. Sahih Müslim 773. İbni Ömer'in radıyallahu an anlattığına göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam binek devesini kendisiyle kıble arasına alır ve ona doğru namaz kılardı. Sahih Müslim 775. Ebu Cuhayfe radıyallahu an şöyle dedi. Bir seferde Mekke'de iken peygambere geldim. Kendisi Mina'ya yakın Eftah denilen yerde kızıl Sahtiyandan bir kubbe içindeydi. Bilal Allah Resulü'nün abdest suyunu dışarı çıkardı. İnsanlardan kimisi o sudan ele geçirdi. Kimisi de ele geçirenlerin serpintilerine ve ıslaklığına ulaşabildi. Akabinde peygamber kırmızı bir cübbe giymiş olarak çıktı. Bacaklarının aklı hala gözümün önündedir. Abdest aldı. Bilal de ezan okudu. Ben onun ağzına şuraya buraya... Dönerek takip ettim. Sağa sola yönelerek Hayya Hayya les salati Hayya lel diyordu. Hayya les salat Hayya lel felah diyordu. Sonra Allah Resulü için bir mızrak dikindi. Allah Resulü ileri geçip öğleni iki rekat kıldırdı. Önünden eşek köpek geçerdi de engel olunmazdı. Sonra ikindiyi iki rekat kıldırdı. Sonra da Medine'ye dönünce diye kadar hep ikişer rekat kıldırdı, durdu. Sahih Müslim 777 İbn Abbas radiyallahu şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam Mina'da insanlara namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman buluğu yaşına yaklaşmıştım. Safın önünden geçtim. Merkebi otlasın diye salıverdim. Ondan sonra safa girdim. Bu yaptığıma kimse ses çıkarmadı. Sahih Müslim 780 Ebu Said Hudri'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu İçinizden biri namaza durduğu zaman Önünden geçecek olan hiçbir kimseyi bırakmasın Gücü yettiği nispette onun geçmesine engel olsun Eğer dinlemezse onunla dövüşsün Çünkü o ancak bir şeytandır Sayih Müslim 782 Ebu Cü, Cüheym'in naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar Günah işlediğini bilse, önünden geçmektense kırk durması daha hayırlıdır buyurmuştur. Hadisin ravilerinden Ebu'nun 40 kırk rakamıyla kastedilen gün mü, ay mı, yıl mı bilmiyorum demektedir. Sayih Müslim 785 Sel bin Sa'di sahi, radiyallahu anh şöyle anlattı. Allah Resulü'nün aleyhisselam namazgahı ile Kıble cehetindeki duvar arasında bir davar geçebilecek kadar yer vardı. Sayih Müslim 786 Seleme bin, Seleme bin Ekva'dan radiyallahu an naklettiğine göre kendisi musaf sandığının konduğu yeri araştırır, orada nafile namaz kılardı. Ve zikretti ki Allah Resulü de aleyhisselam bu yerde namaz kılmayı tercih ederdi. Kıble duvarı ile minber arasında bir davar geçebilecek kadar uzaklık vardı. Sayih Müslim 787 Ayşe radiyallahu an Hz. Peygamber aleyhisselam geceleyin kendisi ile kıble arasında ben cenazenin uzanması gibi karşısında uzanmış olduğum halde namaz kılardı demiştir. Sayih Müslim 791 Hz. Peygamberin zevcesi Meymune radiyallahu an şöyle dedi. Ben karşısındayken hayızlı olduğum halde Allah Resulü aleyhisselam namaz kılardı. Bazen de giydiği elbise secdeye vardığı zaman ben hayızlıyken bana dokunurdu. Sayıh Müslüm 797 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an anlattığına göre Bir kimse Allah Resulüne aleyhisselam bir tek elbiseyle kılınan namazı sordu. Allah Resulü de her birinizin ikişer elbisesi var mı ki buyurdu. Sayıh Müslim 799 Ebu Hüreyre'nin radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Hiçbiriniz üzerinde bir tek elbise varken onun bir miktarını omuzlarının üstüne dolamaksızın namaz kılmasın. Sayih Müslim 801 Ömer bin Ebu Seleme radiyallahu an şöyle dedi. Ben Allah Resulü'nü aleyhisselam Ümmü Seleme'nin evinde bir tek elbise ile ona sarılmış ve iki tarafını omuzları üzerine koymuş olarak namaz kılarken gördüm. Sayih Müslim 802 Cabir radiyallahu an şöyle dedi. Ben Peygamberi aleyhisselam bir kısmını omuzuna dolayıp bağladığı bir tek elbise ile namaz kılarken gördüm. Sayih Müslim hadis numarası 805 Evet, bu kitabın namaz bölümünü bitirdik. Elhamdülillah. Başarı Allah'tan. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu.